Allahübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir ayet bir hikmet sohbetimizde yine beraberiz. Bugün e, okuyacağımız ayeti kerime e, Evet 62. 63, 64, 65. ayeti kerimeye kadar e, 66'da evet Ondan sonra inşallah başka zaman okuruz. Evet şimdi hocamız İsmet Danış hocamızı da dinliyoruz. ساقكم <تصفيق> أرضا ذاتِ تَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ جَعَلْنَاهَا هَانَكَا لِلَّذِينَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ موسى لقومه تَتَّخِذُنَا هُزُوًا أُولَأَعُوذُ Evet sevgili kardeşim, şimdi ayet-kerimemin birinci okunan ayet-kerimeye baktığımızda İnne allazina amanu ve'llezina hadu ve'n-nasara ve's-sabiyina men amene billahi ve'l-yevmil ahir ve amile salihah Evet iman edenler Yahudiler, Nasara ve Allah'a ahiret gününe inananlar, ameli salih işleyenler felehum ecruhum 'inde <anda> rabbihim rablari yanında onların mükafatı vardır. Zayi olmaz ve <feyle> la'l-havfun onlara korku da yoktur. Velâhum yahzenûn, mahzun de olmayacaklar. Bu ayet-i iman eden bütün mü'minler, ayrıca Yahudi, Nasara, sahabi-i'nin, Allah'a ahiret gününe inanan, ameli salih işleyenlere e, bu mükafat verilmiştir. E, burada rivayet de odur ki Selman-ı Farisi Hazretleri'nin e, eskiden Hristiyan o, o iken tanıdığı arkadaşlarının çoğunun peygamber beklentisini Resulullah anlattı ve kendisini e, bu tarafa doğru geleceğini onlara söylediğinde onların da selamının olduğunu, onların e, sizi görseydi muhakkak inanırdı şeklinde on, e, onlara zikretmesi ve onlar için dua etmiş olmasından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi onların da küfür üzere öldüğünü, cehenneme gideceğini E, ya da şirk üzere olduğunu e, anlatınca e, sabaha kadar uyku tutmadı Selman Farisi Hazretleri üzüldü. Onun üzerine bu ayet-i kerime e, onu teselli mahiyetinde olduğunu ve daha sonraki gelen ayette Ali İmran'da geçen ayet-i kerimeyle e, Estağfirullah اِنَّ الد۪ينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Sonra da وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَنَ يُقْبَلَ مِنْهُ Ayet-i kerimesiyle nesk olundu ya da tahsis edildi. Sadece Selman-ı Farise Hazretler'in e, arkadaşlarına ait bir durum olduğu e, rivayeti vardır. Tefsirlerde bunlar geçer. Efendim, evet. Yahudilerle, Hadu kelimesiyle ilgili e, İshak aleyhisselam çocuklarından Yahudan soyundan gelen e, yani bir kabilenin aynı zamanda Ali İmran'da yine o soyundan geliyor. Evet. Dolayısıyla bunların e, inançlarını ifade eden bir e, Yahudi ifadesidir. Bazen Beni İsrail diye anılır, bazen de Yahudi diye anılır. Nasara yine e, Hristiyan havariler ve onları takip edenler için verilen bir attır. Sabi'in ise bunlar e, eski Hristiyan ve Yahudi arasında bir topluluktur ki bunlarda da Efendim e, çok eski bir kabile. eee bunlar İslam öncesi hanifa gruba benzerler. Bunlarda vaftiz olayı sadece su değil, muhakkak bir, bir uzun büyük bir gölete ya da denize girmeleri şartı vardır. Ee, bu şekilde olan bunlar yıldızlara tapan bir grupta değildir. Enfin, böylelikle bir iki eee hususu e, izaha çalıştıktan sonra Ee, i̇kinci ayet-i kerimeye geçelim. İkinci ayet-i kerimeye yani okunan ikinci ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Öncelikle okumuş olduğumuz ayet-i kerimeyi tekrar iyi de maal olarak verelim. Ee, ondan sonra ikinci ayet-i kerimeye geçelim. Şüphesiz inananlar, Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve sabilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ahiret gününe inanan salih amelleri işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. 62 ayet kelimenin ayet 62'nin meali böyledir. Ee, bundan sonraki ayet-i kerimeye geçtiğimizde esas yübilen Ve iz ahazna misaqakum ve rafa'na fevkakum muttur. Evet. Biz e, onlardan e, misak almıştık. Sizin misakınızı almıştık ve size eee Tura üstünüze E, tur'u e, yükseltmiş. E, orada e, Tur denilen yerde Hazreti olsan efendim e, orada Allah ile konuşması ve oradan söz alınması. Huzûmâ âteynâküm bi kuvvetin. Evet. E, sizden Evet. Vezkru mâ fîhin. Evet. E, sizden Allah'ın aldığımız o sözü Sadık kalınız ve onu hatırlayınız. Ee, takva ehli olmanız için ayet kelimesinde kerimesinde mahalli verebileceğimiz. Hani Tevrat ile amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur dağını da tepenize dikmiş, sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı sıkı tutunun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. <gülüyor> Kuvve sıkı sıkımanız. Evet. Ee, size gelen ayetleri Ey hem fiili ayetler hem de sözlü ayetlerin hepsinin değerini bilin manasında ayet-i kerime. Sonraki 63. ayet-i kerime: "Sümmetevellek siz ise bunları unuttunuz ve bilerek ya da bilmeyerek bunlardan yüz çevirdiniz." Felevl billahi aleyküm ve rahmetühü. Allah'ın rahmeti size olmasaydı, fazlı olmasaydı leküntum minel hasirin. Siz de husrana gidenlerden. Aha efendim, خسara dünya ve ahiret olacaktınız. Ama burada Allah'ın onları tekrar affettiğini, fırsat verdiğini an hatırlıyoruz. Efendim, hani Tevrat ile amel edeceğinize dair söz almıştık ayet-i kerimeden sonra. Bundan sonra yine size siz yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana olacaktıklardan olurdunuz. Ayet-i kerimesini böylece hatırlamış olduk. Şimdi bununla ilgili, bu ayet-i kerimeyle ilgili Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudiler Allah'ın İsrail oğullarından hangi konuda ne tür bir söz aldığını bildikleri için ayette bu hususta bilgi vermeye gerek görülmemiştir. Bu ayeti biraz daha tefsirme ayetinde Bakara Suresi 40. ayeti de bakmak lazım. Ayette İsrail oğullarının üstüne kaldırıldığı bildirilen Tur'dan maksat Sinada Musa'ya vahyin geldiği dağ veya herhangi bir başka da olabilir civayetleri vardır bazı kitaplarda. Hz. Musa Tur'dan Tevrat levhalarını alarak halkına döndüğünde onlara kurtuluşa erebilmeleri için Tevrat'ı alıp ona sarılma aralığını emretmiştir. Bu konuyla ilgili olarak tefsirlerde yer alan rivayetlerden birine göre İsrailoğulları Musa Aleyhisselam bu talebine karşılık Allah sana konuştuğu gibi bize de konuşmadıkça biz dediğini yapmayız cevabını verince orada Musa Aleyhisselam aniden bayılıp yere yığılmış. Fakat ayrıldıklarında yine direnmişler bu sözlerinde. Nihayet Allah'ın emriyle melekler Filistin'deki bir dağı yerinden koparak Musa Aleyhisselam'ın buyruğunu tutmaları için bir tehdit unsuru olarak büyük bir bulut gibi Yahudilerin üstüne askıda tutmuştur. Daha başka tehditlerle de sıkıştırılan Yahudiler ancak bu zorlamalarla inatlarından vazgeçip gerekeni yapmışlardır. İsrail oğullarını islah amacı taşıyan bu olayın bir mucize olduğu anlaşılmakla birlikte mahiyet hakkında tefsirlerde yer alan bilgilerin hangi kaynağa dayandırıldığı konusu pek net değildir. Evet sevgili kardeşim bundan sonraki gelen ayet-i kerimede وَلَقَتْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتُ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَادَةً حَاس۪ينَ Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Onun için bunu yaptık diyor Cenab-ı Hak. Evet. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ Sept kelimesi. Ee, İbranice'de e, kökenli bir kelimedir ve Hristiyan veyahut da e, diğer dinlerde de geçen bir kelimedir ve e, Allah 6 günde dünya yarattı, 7. günde dinlendi şeklinde ve cumartesi de onun için tatil kabul eden bir e, öğreti, inanç inca göre Hristiyanlarda Yahudilerde pazar, Hristiyanlarda cumartesi günü tatil ve dinlenme günü olarak Yahudilerde filan bazı şeyler okun yapılması yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise daha sonraki gelen ayet-i kerimede anlatılır. Bu ayet-i kerimede ise eee fece'alnaha nekalen lima beyne yedeha ve ma halfeha ve mevzaten lilmuttaqin. İşte bunun sebebi sizin yaptıklarınıza ceza olsun ve sonraki gelenlere de ibret olsun diye bir kısım insanların bu yasağı delmelerinden Ee, e, nedenle efendim, onları e, onları e, maymun olmak gibi bir cezaya çarptırılmıştır. Efendim günlük dersimiz bu kadar. İnşallah bundan sonraki derste beraber oluruz. Anlamaya çalışacağız. Selamun hüküm. Allah'ın selamun bereketi. Üzeriniz olsun sevgili kardeşlerim.